Uzun zamandır güreşiyoruz. Konuğumuz var Doğan Hocam. O da üçüncü programda bizimle birlikte. İyisiniz. Merhabalar, iyiyim, teşekkürler. Lidercüm sen iyisin. Ben de iyiyim Keremcim. Lafı fazla uzatmadan sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Kamusla güreş, Gmail adresimiz var. Bakışın öyle bir bakıştı çünkü. <gülüyor> Instagram ve Twitter adreslerimizi de hatırlatalım. Ee, tüm podcast kanallarında olduğumuzu Allah şükür belirtelim. Evet, hatta ben podcast e, demişken sözü hemen senden alayım. Balacağım. Balla keseyim sözünü. Efendim doçent doktor Cem Doğan Yaşat 3 programdır konuğumuz. Eski programlarımızı kaçırmış olanlar podcastlerden dinleyebilirler. Biz ad başlığı altında... Aslında e, Ursula Le Guin' e, Yer Deniz Büyücüsü'nden başladık. E, pek çok romandan, kahramandan, yazardan bahsettik. E, ve e, bitmedi konu aslında. İki programda bitirmeyi planlıyorduk. Olmadı, üçüncü programa kaldı. E, geçen programın en sonunda e, Ursula Le Guin'in... E, gezegenleri seçerken e, anlamlandırmaya onların adına önem verdiğinden bahsettik. Özellikle yazarların var olmayan ırklar, gezegenler, galaksiler, kişiler e, yaratmasından bahsederken buraya gelmiştik. Tam da mülksüzlerden e, söz ederken program bitti. Hemen e, hocamıza sözü aktarıyoruz. Mülksüzlerdeki gezegenler hakkında ne der? Evet, mülksüzlerde eee karşıt 2 iki... Toplumsal yaşantının hakim olduğu gezegen tasarlamıştı Ursula Le Guin. Birinin adı Anarres, diğerinin adı Urras. Yani hemen basitçe bir etimolojik düşünceyle aklımıza ilk gelen kelimeler zaten Anarres'in Anarkia kökünden geldiği, yani anarşiyle ilişkilendirebileceğimiz bir <gülüyor> etimolojisi olduğu görülüyor. Urras'ın da hani Ur gene pek çok dilde kök anlamına ilk başlangıç, Kök anlamına gelen bir kelime olduğunu düşünürsek de onlar da daha kökenci ya da köktenci, gelenekçi bir yapı olarak görünüyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Bülent Somay'ın bir değerlendirmesi vardı. Nerede okudum hatırlamıyorum ama o bir adım daha ileriye götürüp totaliter rejimler arasındaki ilişki bakımından da bu isimlerin anlamlı olduğunu, hani URAS'ın, E, SSCB'nin İngilizce yazısını düşünürsek USS Saar gibi e, evet. bir karşılığa olabileceğini söylemişti. E, bu evet ilginç bir çözümleme isabetli olsa da olmasa da görünen metnimizi bize gösterdiği şey e, iki totaliter rejim e, iki farklı gezegen e, İşte bir tarafta belki kapitalizm diyebiliriz bir tarafta belki E, sosyalizm diyebiliriz. Onların <gülüyor> e, arasındaki gidip gelen karakterleri gördüğümüz bir metinde Müksüzler. Evet, evet. E, gene okumayan dinleyiciler varsa muhakkak e, türe yakın olan ya da uzak olan herkese tavsiye edilir. Evet içtenlikle beni değiştirici metinlerden biridir Müksüzler. Çok gençken okumuştum. E, birkaç sahnesini e, hala da hiç unutmam. Evet, adlardan, Artık, edebiyatta adlardan... Felsefeye doğru geçiş yapıyorlar. Evet, efendim nominalizm için aslında biz Doğan Bülce'yi konuk etmeyi ilkin düşünmüştük. Sonra kendisi bize Yerdeniz Bülcesi'ni anımsatmıştı. Şimdi nominalizm, malumunuz adcılık olarak da geçiyor dilimizde. Zaten kökünde yer alan nomen... ...isim anlamına gelen bir sözcük. Şimdi bu konuda soru sorarken de böyle biraz geride durarak tereddütlü soruyorum. Her ne kadar bir şekilde felsefe okuyor isem de nominalizmle ilgili her şeye vakıfmış gibi kendimi hissetmiyorum. Ancak en azından bildiğim yerden bir soruyla başlayabilirim. Hı. Şimdi bu aslında Spinoza'nın belki bir alıntısını... Kullanarak e, girmek doğru olabilir. Spinoza okuduğum bir kaynakta köpek kavramı havlamaz, köpekler havlar diye bir ifade kullanmış. Bu ifadenin hı hı. belki nominalizme girmek için uygun bir ifade olabileceğini düşündüm ben. Çünkü e, kavramlardan, değerlerden e, evet genellerdense yani tümellerdense e, algılanabilen, görülebilen e, şeylerin gerçek e, olduğu ile ilgili bir yaklaşımı var nominalizmin. E, bu yanıyla da e, belki inançtan, dinden, bir takım metafizik olgulardan biraz daha uzağa düşerek ve sonrasında gelecek olan pozitivizme haberleyerek belli bir noktada duruyor gibi. E, belki soruyu e, şöyle e, sormak doğru olacak. Yani tümeller ne kadar gerçek hocam mı diyeyim? Öyle gireyim. Siz alın götürün efendim. Tabii Spinoza'dan girdiğinize göre oradan hemen devam edeyim. Spinoza tabii bu tartışmanın çok daha sonrasında karşımıza çıkan bir felsefi figür. Orta Çağ'da aslında tamamlandığı düşünülen bir tartışma bu. Birazdan bahsederiz. Spinoza'nın böyle söylemesi, yani köpek kavramı havlamaz köpek havlar demesi kendi felsefesiyle son derece uyumlu. Çünkü yetkin bir mantıkçı her şeyden önce bütün sistemi belirli bir geometrik ve mantık dizgesine indirgenmiş durumda. Diğer taraftan da Spinoza felsefe tarihinde görüp görebileceğimiz en büyük din eleştiricisi olarak da görünüyor. İçinde bulunduğu bütün cemaatlerden aforoz edilmiş, kovulmuş katoliklerden, ve Yahudi cemaatinden uzaklaştırılmış bir figür. Çünkü öyle bir tanrı anlayışı var ki Spinoza'nın. Tanrı hiçbir e, insani özellik gösteren bir var olan olamaz ona göre. Bu da bütün dinlerin söylemini zaten ters yüz eden bir bakış. Bu da tümeller, orta çağda yürütülen tümeller tartışmasıyla ve nominalizmin, atçılığın ortaya çıkışıyla bağlantılı tabii. E, nominalizm nedir diye isterseniz e, başlayayım. Lütfen. Atçı, olarak Karşımıza çıkan bu bir e, felsefi akım. 11. yüzyılda bir e, rahip felsefeci tarafından ortaya atılıyor öncelikle. Compray'ın papazı, Rossellinus, nominalizmi bu haliyle kullanan ilk kişi. Ve dönemin teologları arasında yürütülen tartışmalar, e, bir taraftan da Platon ile Aristoteles'in devasa felsefi dizgelerinin Yeni hakim olan Hristiyan öğretisiyle barıştırılma çabalarındaki farklı yorumlar bu tartışmanın teminini oluşturuyor. Nominalizm aslında bu tartışmanın üçüncü ayağını oluşturan bir bakış. Yani üçüncü sırada gelen ve sonra da hakim olacak olan bakış. Öncelikli olarak neye karşı olarak çıktığını söylemek belki doğru olacaktır. Nominalizm antik Yunan'dan itibaren kendisini şekillendirmiş olan Realizme, gerçekçiliğe bir karşı çıkış. Gerçekçilik kökenini Platon'dan aldığı haliyle şöyle bakıyor dünyaya. Kavramlar elle tutulamaz, gözle görülemez. Biz ancak kavramların tezahürlerini görebiliriz. Bu tezahürler de nesnedir, eşyadır. Eşyalar, nesneler var gibi görünse de ikinci dereceden var olanlar olarak vardır. Esas hakikatin kaynağı olan var olanlar, kavramlar dediğimiz, işte mantıkta tümeller dediğimiz, işte İngilizce söylersek universal evrenseller dediğimiz şeylerdir. Bunlara Platon ideyalar diyor. Evet, Şu meşhur Tabii. mağara hikayesine gidiyoruz. <gülüyor> evet. Ee, Ve buradan itibaren Platon net bir şekilde dizgesini şekilliyor. Sonra Orta Çağ ile beraber, şimdi karşımızda artık hakim bir ideoloji, Hristiyan öğretisi var. Hristiyan öğretisi nasıl barışacak bu kavramla? Yani tümeller, varlar, onlardan yansıyanlar yoklar dersek dünya ile gökyüzü arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Şimdi realistler... Bu realistlerin başında da Orta Çağ'da, Orta Çağ felsefesinin kurucusu, kilise e, kilise kurumunun kurucusu olarak bilinen Augustine geliyor. Daha sonra buna Anselmus ekleniyor ve onlar diyorlar ki, tümeller nesneden bağımsız, nesnenin dışında, eşyayla hiçbir ilişkisi olmaksızın gerçek var olanlardır. Diyorlar. Sonra bunlara Aristoteles etkisiyle beraber ılımlı realistler katılıyor. İlimleriyelisler de şöyle diyorlar: Tümeller vardır, yani kavramlar vardır, ama öyle bizim erişebile erişemeyeceğimiz bir yerde değillerdir. Bunlar tam da eşyada mevcutlardır, nesnede içkinlerdir hmm. diyorlar. Hmm. Bu tabii ki kökenini Aristoteles'in ontolojisinden alan bir bakış, yani ideya idealar dünyasında değil, ideya tam da bu dünyada maddede ne? potansiyel olarak barındırılmaktadır diyordu Aristoteles. İlimleriyelislerin başında da Thomas Aquinas. Ve Abelardus gibi son derece meşhur ve yetkin ortaçağ filozofları geliyor. Onlara göre tümel dediğimiz şey, kavram dediğimiz şey e, maddeye bağlıdır. Yani Spinoza'nın bizi başlattığı geri geri dönersek e, <gülüyor> havlayan hem köpektir hem de köpekliğin kendisi o köpekte mevcuttur. Evet. Hmm. evet. Ondan ayrı bir yerde değildir. Evet. Ve sonra işte 11. yüzyıla geldiğimizde iş bu sefer karışacak. Önce e, Roselinus'la beraber, e, tabii onlar da Stoacılardan etkileniyorlar, epikürusçulardan etkileniyorlar. Bunlar e, Platon karşıtı okullar aslında bir haliyle. E, Platon karşıtı okullar olarak aslında tümel dediğimiz şeylerin ya da kavram dediğimiz şeylerin kendi başına var olanlar olmadıklarını sadece nesnelere verilen isimler olduklarını, adlardan ibaret olduğunu ileri sürerek işe başlıyorlar. Ve buradan okay. itibaren adına nominalizm dediğimiz bir felsefi akım teşkil olmuş oluyor ve bunlardan itibaren de sert tartışmalar başlıyor. Hem orta çağ teolojisi içinde hem de mantık bilimi açısından, orta çağ felsefesi içinde adına tümeller tartışması dediğimiz yoğun bir tartışma başlıyor. Nominalistlerin Neticede galibiyetiyle bu işin tamamlandığı ileri sürülüyor. Buna bir yorum yaparız e, tamamlarken. Bunun da başrolünde O'Kam'lı William evet. dediğimiz ya da William of O'Kam dediğimiz İskoç bir ortaçağ düşünürü geliyor. Hocam isterseniz bir sözünüzü yine balla keselim. Tamam Buyurun mı? lütfen. Tamam. bahsetmişken şarkı arası verelim. Verelim Kerem'ciğim. <gülüyor> e The Google'dan gelsin. The, The Google Dolls pardon efendileriz. Name şarkısı geliyor sevgili dinleyenler. 95 MHz açık radyoda kamusla güreş devam ediyor. Konuğumuz Cem Doğan Yaşat. adlarla ilgili nominalizme geldik bu programda. Nominalizmle ilgili konuşurken de aslında süreç içerisinde E, bu kavramın ve bakış açısının e, nasıl doğduğundan e, Orta Çağ'da şu anda Okumlu William'a gelmiştik. Aslında tam da benim Doğan Hoca'ya soracağım bir şeydi bu. Yani stoacılardan e, tam da Orta Çağ'ın aslında biraz sonlarına mı denk geliyor e, Okumlu William Doğan Hoca? Evet. Sonlarına. Evet. Sonra herhalde... 13. yüzyıl. 13. 13. yüzyıl. 13. Yüzyıl artık geliyor. Berkeley'e kadar uzanan bir geniş yelpaze var. Bu süreç içerisinde nasıl bir değişimi gösteriyor diye soracaktım. Ben daha sormadan hocam açıklar oldu. Okumlu bildiğimden devam edebilirsiniz. Tabii. Şimdi Platon ve Aristoteles felsefelerinin nominalistler üzerinden yorumlanması karşımıza şöyle bir şey çıkarıyor. Var olan sadece eğer nesnelerse yani sadece eşya ise ve bizim işimiz sadece gözlenebilir dünya ise o zaman bilgi bize... Kendi duyumsamamızdan gelebilir. Yani gördüğümüz, deneylediğimiz, test ettiğimiz şeyler gerçek bilgiyi veriyordur. Hı -hı. Onun dışındakiler sadece isimlerdir, adlardır, var değillerdir. Hı -hı. Dendiğinde bir bakıma modernist anlamda bilimselciliğin önü açılmış oluyor. Hı -hı. Bu tartışmanın da bu sebeple nominalistler tarafından sonlandırıldığı söyleniyor. Çünkü Orta Çağ felsefesini takiben... Öncelikle erken modern, Descartes'la beraber modern felsefe, e, aydınlanmacı düşünce, daha sonra bilimselcilik, pozitivizm gibi bir ilerleyişe doğru Batı felsefesi evriliyor. E, tabii ki daha önce yapılmış tartışmaların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor bu. Ama düşünce yapının hakimiyeti buraya doğru gidiyor. Ve dolayısıyla nominalistlerin eğer galip, çıktığı düşünülürse bu tartışmadan onlar bilimselciliğe doğru bizi getirdiği için galip çıkmışlardır diyebiliriz. Bu da iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Ayrı bir mesele tabii. Çünkü ben hani kendi baktığım felsefi kamptan düşündüğümde noministleri çok da haklı gördüğümü söyleyemeyeceğim. Çünkü bu aynı zamanda bütün bir idealizmi de karşısına alan bir yere doğru bizi getiriyor. İyi mi? Evet. Peki o zaman buna paralel şöyle bir soru sorabilir miyim? Araya girip bu baştaki belki tümeller var mıdır sorumun da devamı gibi olacak. Nominalistlerin bu daha soyut diyebileceğim necazi ya da kavramlarla ilgili şeylere yani insanlık, mutluluk ya da biraz daha dine kayarsak ruh gibi kavramlara bakışı nedir? Yani onlar yoksa Onlar olarak tezahür eden şey nedir? E, bütün bu soyut isimlerle ilgili duruşları nedir? Tabii bu tartışmanın aslında kalbinde yer alan şey basit bir mantık tartışması olmasından öte bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünyayı yorumlamamızla ilgili bir mesele. Bir şeyi o şey yapan nedir? Beni ben yapan nedir? Benden neyi çıkar çıkarırsanız ben artık ben olmam? Ya da bende neyi değiştirirseniz? Ben olan şey değişmez. Bu tartışmaların kalbinde yer alan bir şey. Bununla da ilgili meşhur bir paradoks var. Tümörler tartışmasının tam da içinde. Teseus'un gemisi diye adlandırılan bir paradoks bu. Teseus, Atina devletinin kurucusu olan muzaffer bir kumandan. Girit'i fethediyor. Ve Girit Fatih'i olarak gemisini bilip geri dönerken bu tabii uzun yıllar süren bir şey. Teseus'un gemisinde bir takım parçalar eskimeye başlıyor. Çürüyor, parçalanıyor. Ve Teseus'un gemisi bir sembol olacak. O onu korumak istiyor. Onunla bir bağ kuruyor. Ve onun işte adı da bu bakımdan çok önemli. Her parçayı yeni bir parça ile değiştiriyor. Fakat eskimiş parçaları da atmıyor. Ve nihayetinde Atina'ya döndüğünde bu kahramanlığın bir anıta, bir abideye dönüştüğü noktada elimizde iki tane Teseus'un gemisi oluyor. Bir, tamamen bütün parçaları değişmiş Teseus'un gemisi. Bir artık kullanılamayacak gibi duran eski parçalardan yeniden birleştirilmiş Teseus'un gemisi. Şimdi kahraman gemi hangisi? Hmm. Yani tam anlamıyla A eşittir A mı, A eşit değildir A mı gibi bir probleme açılıyor bu. Buna tabii hangi felsefi kamptan baktığınıza göre vereceğiniz cevap değişiyor. Mesela Herakleitos'a bakarsanız ortada bir tartışma bile yok. Çünkü zaten bir nehirde iki kez yıkanamazsınız hem nehir akar değişir hem siz değişirsiniz. Sürekli bir oluş hali vardır hı hı. diye bakıyor. Aristoteles'e bakarsanız maddede biz biçimi göreceğimiz için her iki gemi de Teseus'un gemisidir. Çünkü onun şekli, onun biçimi, onun ideasıdır ve neye evrildiyse de o artık... Olanaklılık olarak olduğu hali açığa çıkarmıştır diyecektir. Ee, bu yüzden aslında tümellerin yani kavramların kendi başlarına var olup olmadıkları tartışması günümüzde de halen sürmekte olan bir tartışma. İşte bir sanat yapıtını o sanat yapıtı yapan nedir? Değil mi? Bir e, müzik partisyonunu e, o kompozisyon haline getiren... Asıl etken nedir? İşte burada tümerleri düşünmediğimiz zaman, kavramları düşünmediğimiz zaman sadece nesnelere bakıp son derece işte pozitivist bir bakışla meseleye baktığımız zaman bana kalırsa yolumuzu bulmakta zorlanırız. Sanatları anlayamayız. Hatta renkleri bile anlayamayız. Mesela bu işte pozitivizm içindeki çok artık sertleşen noktada 20. yüzyılın içinde mantıkçı pozitivizm diye bir akım ortaya çıkıyor. Ve onlar her şeyin matematikle gösterilebilir olmasını istedikleri için bir noktada artık hani renklere bile aynı şeyden bahseder olabilelim diye işte renk tayfındaki şu değere karşılık gelen şu sayı demeye başlayacak bir noktaya kadar geliyorlar. Böyle bir dünyada bana kalırsa çok sıkıcı bir dünya olurdu. Evet. O yüzden nominalistlerin bakış açısı Çok fazla aşırıya götürülürse eğer ya da bilimselciliğin kendisi bir dine dönüşürse bir tür o zaman on, sanki gibi, onun karşısına konulduğu dinden bir farkı olmaz. Evet. Bunun da örneklerini görüyoruz zaten. O yüzden biz tabii felsefeci olarak kavramlarla düşünmeye yatkın olduğumuz için kavramların da kendi başına var olanlar olabildiğini çoğu zaman varsayıyoruz. Peki bu durumda siz hangi kamptansınız diye sorayım mı hocam? <gülüyor> yani illa kendimi bir yere doğru sıkıştırmak istemem ama hani bu tartışma için ılımlı realistleri daha ılımlı buluyorum diyeyim. Aristoteles kökenli olan, evet. daha sonra işte fenomenolojide de karşılıklarını görebileceğimiz, Martin Aidegger'de, Giorgio Agamem'de, Marle Ponti'de karşılığını görebileceğimiz bir kavram anlayışı bana daha yakın geliyor. Pozitivizmdense. Evet değil mi? Bende de aynı şekilde fenomenizme yakın <gülüyor> bir görüntü değişkenliği hikayesi bize zaman gene yetmedi gibi aslında belki son bir cümleyle siyasete yansıyışıyla ilgili ne söylersiniz hani dinle ilgili karşı karşıya duruşu daha açık bizim için sanıyorum ama siyaseti de etkilemiştir deniyor nasıl etkilemiştir? Tabii. Tabii çünkü Orta Çağ'ın sonuna doğru skolastik felsefenin etkisinin azaltılmasıyla beraber artık dine olan bir güvensizlik işte Martin Luther'e reform hareketine doğru gelecek noktada Katolik Kilisesi'nin her şeyi kendi ideolojisine göre yorumlama şekli dünya işleriyle Gökyüzüne dair işlerin birbirine çok karıştığı bir noktaya doğru bizi getirdiği için nominalistlerin bu bilimselciye yönelmesi, tek tek nesnelere yönelmesi, deneyimi gözlemi ortaya çıkarması, bir bakıma skolastisi izinden de bizi kurtaracak olan bir aşama gibi kabul edilebilir. E, dinlerin anlatılarına olan bir güvensizlik ya da bunu sadece inanış alanına bırakma diyelim daha doğrusu. Protestanlık yaklaşımı kesinlikle. Kesinlikle. Bilimin, felsefenin işi akılla, akıl tek tek nesnelerle ilgilenir. Ee, diğer meselelerle, işte tümellerle, kavramlarla e, bunlar ispatlanamayacağı için, işte Tanrı'nın varlığı mantık yoluyla kanıtlanamayacağı için, ruhun varlığı ispatlanamayacağı için bunlarla e, inanış alanı, teoloji alanı ilgilensin gibi bir noktaya getiriyor meseleyi tabii. Tamam. <gülüyor> yani ağzınıza, ağzınıza sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Vakit var maalesef. O anlamda da fazla uzatamayacağız. Ama çok şey konuştuk 3 programdır. Sevgili Doğan Yaşat'a teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Bizim için de aynı şekilde dinleyemediğiniz programlar için podcastlerimize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.